Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, Yeni İlmahal programımıza hoş geldiniz. Bundan önceki bölümlerimizde genel anlamda ilmahal programları içerisinde neler işleyeceğimizi açıklamış ve buralarda esas konumuzun da günlük hayatımızda bize lüzumlu olan itikadi, ameli, yahut da ahlakla ilgili temel dini bilgiler olduğunu söylemiştik. Bundan önceki her bölümde de belli bir sırayla bu dini bilgilerin hangi delillerden elde edildiğini ve nasıl elde edildiğini, bunlara elde eden kişilerin kimler olduğunu da kısa kısa açıklamaya çalışmıştık. En sonunda da bu dini bilgilenme süreci içerisinde dini bilgilerimizi, dini hükümlerimizi şer'i delillerden elde etme sürecinde ortaya çıkan farklı yorumların, farklı iştihatların nasıl ekolleşerek, billurlaşarak tarihi süreç içerisinde mezhep haline gelmesini de anlatmaya çalışmıştık. Bu bağlamda da mezhepleri itikadi mezhepler ve fıkhi mezhepler olarak iki kategoride ele almış ve kısaca hangi mezhepler olduğunu Açıklamaya çalışmıştık. Son olarak da bir mezhebe bağlanma gerekli midir? Mezhepler arası görüş alınabilir mi? Günümüzde dini hayatımızı hem mezheplerden yararlanarak hem de mezhep dışı diğer kurumlardan yararlanarak nasıl yaşayabileceğimiz konusunda bazı önerilerde bulunmuştuk. Şimdi gündelik hayatımızda sıkça karşımıza gelen ve Dini hükümlerimiz için belli nitelemeler, belli vasıflar olarak kabul edilen bazı kavramlardan bahsedeceğiz. Mesela sıkça karşı karşıya geliriz ya da kendimiz de kullanırız. Deriz ki işte cuma namazı farzdır deriz. İşte efendim e, e, bayram namazı vaciptir deriz. E i̇şte şu mekruhtur deriz. Şu haramdır deriz. Şu menduptur deriz şu helaldir, mübahtır, caizdir gibi terimleri sıkça kullanırız. Bundan sonra da İlmihal programımızın çok farklı bölümlerde bu tür deyimlere, bu tür tabirlere çok fazla yer vereceğiz. Diyeceğiz ki işte namazın sünnetleri diyeceğiz, orucu bozan şeyler diyeceğiz, orucun müfsitleri diyeceğiz belki. E şunun farzları diyeceğiz, şunun rükülleri diyeceğiz. Dolayısıyla biz... E Ilmahal bilgilerinin ana temel konularına girmeden önce bir hazırlık mahiyetinde olmak üzere bu tabirlere kısaca yer vermek faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Peki bunlara ne ad veriyoruz? Bunlar bizim fıkıh eserlerimizde efali mükellefin olarak geçer. Çok duymuşsunuzdur bu. Yani sübyan mekteplerinde, yani yeni daha Kur'an kursuna gittiğimiz zamanlarda da efali mükellefi nedir diye hep gündeme gelir ve onları ezberlemeye çalışırız. Aslında efal demek fiiller demektir, davranışlar demektir. Mükellef, mükellefiin de mükellef kelimesinin çoğuludur. Mükellef dediğimiz dini hükümlerle muhatap olan, e, muhatap olan kişi, yani bu dini hükümleri yerine getirecek olan dini vecibeleri, Yerine getirecek olan, yani namaz kılacak olan, oruç tutacak olan, helallerle, haramlarla e, karşı karşıya kaldığında onlara dikkat edecek olan kişi demektir, mükellef. Peki niçin biz mükellef diyoruz? Bazen vergi mükellefi diyoruz mesela. Yahut da işte e, namazla mükellef diyoruz, oruçla mükellef diyoruz. Mükellef demek, bir e, belli bir e, şeyle, belli bir emirle ya da belli bir e, yasakla e, muhatap olan, e, ...yüklü bulunan kişi demektir, yükümlü anlamına geliyor, yani Yeni Türkçemizde buna yükümlü adını veriyoruz. Demek ki mükellefiin demek yükümlüler anlamına geliyor. Yani dini hükümlerle muhatap olan kişiler anlamına geliyor. Efal ise fiilin çoğuludur, davranışların çoğuludur. Yani davranışlar derken şunu kastediyoruz, namaz kılmak bir davranıştır, oruç tutmak bir davranıştır. Mesela yemek yemek bir davranıştır. Alım-satım yapmak bir davranıştır. Evlenmek, boşanmak bir davranıştır. Bakın bu davranışlarımızın her birinin dini açıdan bir değeri, dini açıdan bir nitelemesi vardır. İşte biz bunlara hüküm adını veriyoruz. Yani aslında daha baştan beri anlatmaya çalıştığımız şey ilahi hitap yani Allah ve Resulünün bize yönelttiği emir ve nehiler... Bizim belli davranışlarımızla ilgili hükümleri ifade etmiş oluyor. Mesela namaz kıldığımız zaman bunun hükmü demek bu Allah katında bunun değeri şudur. Oruç tuttuğumuz zaman bunun hükmü şudur demek Allah katında bunun değerlendirmesi, nitelemesi şudur anlamına geliyor. Şimdi daha önceki bölümlerimizde çok çokça üzerinde durduk. Dini naslarımız, delillerimiz çeşit çeşittir. Şimdi bazıları ifade etmek istediği manayı çok açık ve net bir şekilde ifade eder. Bazıları ise biraz daha farklı şekillere, ihtimalli şekillerde ifade etmiş olabilir. Ya da bazı delimler, delillerimiz ittifakla kabul edilmiştir. Mesela kitap, sünnet, icma ittifakla kabul edilmiştir. Ama bazı delillerinde ise bazı mezhepler ihtilaf ediyorlar. Yani birisinin kabul ettiğini başka birisi kabul etmemiş olabiliyor. Zaten mezhep görüşleri de buradan çıkıyor. Bunları daha önce anlatmıştık. Peki bu hükümlerin farklı farklı olması. Mesela farz diyoruz, vacip diyoruz, mendup diyoruz, mubah diyoruz, haram diyoruz. Bunları da kendi arasında kısımlara ayırabiliyoruz. Mesela tahrimen mekruh diyoruz, tenzihen mekruh diyoruz. Ya da li aynihi haram, li gayrihi haram diyoruz. Peki bu ayrımlar neye göre oluyor? İşte... Büyük ölçüde bu delillerden yani bu hükümleri çıkardığımız ana kaynaklarımızın hem özelliğinden hem de bunların farklı anlaşılmasından manalara delalet şekillerinden ortaya çıkıyor. İşte biz bizim fakihlerimiz dini kaynaklarımızı araştırmışlar gerek Kur'an-ı Kerim gerekse sünnet malzemesini sünnette var olan bilgileri değerlendirmişler. E, tasnif etmişler, onları böyle terimlere, terimler haline getirmişler. Adeta bir hap gibi bizim önümüze sunmuşlar. Allah onlardan razı olsun. Çok önemli bir iş yapmışlar. Bize hangi davranışımızın Allah ve Resulü nezdinde, Allah nezdinde ne anlama geldiğini bize e, kategoriler halinde sunmuşlar. İşte biz bu kategorilere efali mükellefin diyoruz. Yani mükelleflerin dini hükümlerle, yükümlü olan kişilerin davranışları yaptığı eylemler ve bu eylemlerle ilgili tek tek değer yargıları hükümler manasına geliyor. Peki bunlar nasıl sınıflandırılmış değerli izleyenler? Farklı mezheplerin farklı sınıflamaları olduğunu görüyoruz. Mesela Hanefiler bunları yedi kısımda ele alıyor. Ama Hanefiler dışındakiler bunları beş kategoride ele alıyor. Aslında e, Hanefiler bu diğerlerinin 5 kategoride ele aldığını biraz daha ayrıntı ayrıntılı hale getirdikleri için bu 7'ye çıkmıştır. Yoksa onlar da ana ana eksende, ana e, e, ilkeler konusunda hemen hemen e, aynıdırlar çünkü daha önce anlattığımız gibi yani ehli sünnet mezhepleri dinin e, temel esasları, ana unsurları konusunda ittifak ediyorlar. Bazı cüz'i, bazı tali konularda aralarında görüş ayrılıkları söz konusu oluyor. Şimdi önce diğer mezheplerinkini kısaca söyleyeyim. Daha sonra Hanefiler daha ayrıntılı olduğu için açıklamalarımızı Hanefilerin yapmış olduğu taslif üzerinden yürütmeye çalışalım. Şimdi diğer mezheplerde diğer mezheplerden kastımız şudur. Yani Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebi, Maliki mezhebi gibi diğer ehli sünnet fıkıh mezheplerini kastediyoruz. Bunlara cumhur deniliyor. Yani cumhur demek çoğunluğu yani hanefiler dışında çoğunluğu teşkil eden yani bazen de yani bu cumhur kelimesini belki ileride başka bağlamlarda da göreceğiz çoğunluk kimdeyse ona cumhur denir mesela şafiler bazen tek kalır diğer üçü bir araya gelir cumhur onlar olmuş oluyor evet onlar beş kategoride ele alıyor bu efali mükellefini birincisi vaciptir ikincisi menduptur üçüncüsü mubahtır Dördüncüsü mekruhtur, beşincisi de haramdır. Tabi onlar bunu ifade ederlerken mekruh şeklinde değil de mesela icap diyorlar, mesela ibaha diyorlar, mesela kerahe diyorlar, mesela tahrim diyorlar. Yani ifadeler farklı şekillerde olabilir ama biz burada anlaşılan şeyi karşılaştırma yapmak için bu şekilde söylüyoruz. Yani tekrar sayıyorum vaciptir, menduptur, mubahtır. Mekruhtur ve haram. Şimdi hanetiler ise bunu biraz daha detaylandırarak ele alıyorlar. Mesela onların vacip dediğini iki kısmı ayırıyorlar. Farz ve vacip şeklinde. Ondan sonra onların e, e, mendub, mendubu işte e, sünnet, müstahap gibi e, kısımlara ayırıyorlar. Ama mekruhu da e, tenzihen mekruh, tahrimen mekruh gibi kısımlara ayırıyorlar. Şimdi ee, bu tenzihen mekruh, tahrimen mekruh e, ve aynı zamanda farz ve vacip gibi oraya birer, oraya birer tane daha ilave edildiği için 5'ten 7'ye çıkmış oluyor. Sünnet müstehap ayrımını kendi içinde yapıyorlar. Ayrıca ona bir sayı verilmiyor. Yani 8'e çıkmış olmuyor. 7 olarak kabul ediyoruz. O zaman sayalım tekrar. Ondan daha sonra da tek tek bunların kısaca açıklamalarını yapmaya çalışalım. Hanefilere göre... Ef'ali mükellefin dediğimiz yani yükümlü olduğumuz hükümler yedi tanedir. Bir farzdır, ikincisi vaciptir, üçüncüsü mendut diyelim ama onu e, açacağız daha sonra. Dördüncüsü mubahtır, beşincisi tenzihen mekruhtur, altıncısı tahrimen mekruhtur, yedincisi de haramdır. Şimdi isterseniz sırayla bunları e, açıklamaya çalışalım. Birincisi farz dedik. Şimdi farz diğer diğer mezheplerin vacip dediği şeydir. Farz hepimizin bildiği gibi e, Allah ve Resulünün mükelleflerden yapmasını kesin ve bağlayıcı delillerle yani kesin ve bağlayıcı delillerle talep ettiği istediği fiile biz farz adını veriyoruz. Şimdi neden kesin ve bağlayıcı diyoruz? Daha önceki bölümlerimizde e, açıklamaya çalışmıştık. İşte bunları daha iyi anlayalım diye e, bu açıklamalarımızı e, yapmıştık. Şimdi bir şey eğer e, Nas'larda e, kat'i bir şekilde başka ihtimale meydan vermeyecek şekilde apaçık bir şekilde açıklanıyorsa buna biz delaleti kat'i demiştik. İkincisi de Hz. Peygamber'e aidiyeti ya da Hz. Peygamber'in getirdiği kesin ve kat'i bir şekilde yani rivayet şekli bakımından e, kesin ve kat'i bir şekilde vuku bulmuşsa buna da biz sübutu kat'i diyoruz. İşte farz dediğimiz şey gerek Hz. Peygamber'e aidiyeti konusunda gerekse anlamı konusunda başka hiçbir e, ihtimale meydan vermeyecek şekilde ve yine kendisine herhangi bir şek şüphe olmayacak şekilde apaçık ve kesin oluyorsa ve bu da bizde bir şeyin yapılmasını kat'i bir şekilde, kesin bir şekilde istiyorsa, işte buna biz farz ifade eden emirler diyoruz, bu şekildeki emirlere de farz adını vermiş oluyoruz. Mesela işte beş vakit namaz farzdır, oruç farzdır, hatta namazın içerisindeki işte rükümler, yani diyelim ki kıraat farzdır, rükû farzdır, çünkü bunlarda en ufak şek şüphe yoktur, hem sübut açısından yani Hz. Peygamber'e e, ve e, Kur'an'a ait olduğu konusunda şüphe yoktur. Hem de bu konularda farklı anlaşılabilecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Buna işte farz adını veriyoruz. Peki vacip ne demektir? Aslında farz ile vacip e, ameli bakımdan eşit düzeydedir. Neden? Tanımına bakalım. E, yine Allah ve Resulü'nün e, mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir şekilde istediği, bakın buraya kadar farzla hemen hemen aynıdır. Ama az önce açıkladığım nedenlerle dayanağı rivayet şekli veya anlabı bakımından farz kadar kesin olmayan fiillere de biz vacip adını veriyoruz. İşte bu farz vacip ayırımı e, hanefilere ait bir ayrımdır. Mesela e, beş vakit namaz farzdır, mesela cuma namazı farzdır. Sabah namazı farzdır ama hanetilere göre bayram namazı vaciptir. Mesela işte kurban kesmek vaciptir. vitir namazı vaciptir. E peki bu nereden çıkıyor? Yani bir vacip de aslında gerekli demektir. Ve mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Eğer yerine getirmediğimiz takdirde de bunun bir günahı vardır ve sonuçta da bir azabı da söz konusudur. Tabii tevbe edilmesi ya da telafi edilmezse. O zaman aradaki fark ne değerli değerli izleyenler? Birincisi işte bu delillerindeki kat'ilik, zannilik durumu. İkincisi de farzi inkar eden dinden çıkar ama vacibi inkar eden dinden çıkmaz. O yüzden de farza itikadi va vacip itikadi farz Vacibi ise ameli farz adı verilmiştir. Yani bu şu demektir. Mutlaka bizim vacibi de yerine getirmemiz gerekiyor. Ama itikadi açıdan hani birisi inkar etmiş olsa onu İslam dairesi dışında görmeyiz. Ama çok önemlidir. Yine farz derecesinde mutlaka yapılması gerekir. Evet farzı gördük, vacibi gördük. Gelelim menduba. Şimdi mendub deyince aslında diğer mezheplerde ee, Allah ve Rasulünün Yapılmasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda. Bakın farz ve vacip gibi değil. Onda kesin ve bağlayıcıydı. Kesin ve bağlayıcı olmayan bir şekilde istediği fiildir. Ama istiyor yani yaparsanız iyi olur. Mutlaka sevaplıdır. Ama farz değildir, vacip değildir. Ee, i̇şte bir takım sünnetler, bir takım e, efendim, müstehaplar, e, farz ve vacip dışındaki... ...bazı ibadetler, bazı davranışlar, sadakalar bu kapsama girmiş oluyor. Hanefiler bunu biraz daha detaylandırıyorlar. Yani bu mendup kısmını, diğerlerinin genel bir çerçeve olarak mendup dediği şeylerin biraz daha detaylandırıyorlar. Ve diyorlar ki Allah ve Resulünün farz ve vacip olmamakla birlikte mükellefin yapmasını istediği, yapılması iyi olur, sevap olur, kendisine büyük bir kazanç sağlar dediği bu fiilleri şu üçlü bir sıralamaya tabi tutuyorlar. Birisi sünnettir, ikincisi müstahaptır, üçüncüsü de adapttır. değerli izleyenler. Şimdi sünneti hepimiz biliyoruz. Şimdi bu bir sünnettir dediğimizde hepimiz bunun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait onun yapıp ettiği ve yapılmasının da teşvik ettiği şeyler olduğunu biliyoruz. Ama aradaki farkı belirtmek için yani müstehapla arasındaki, adapla arasındaki farkı belirtme, belirtmek için onların da ayrı ayrı tanımını yapmakta e, fayda vardır. Sünnet, Hz. Peygamber'in farz ve vacip kapsamı dışında kalan, yani kesin ve bağlayıcı olmaksızın tavsiye ve örnek olma niteliğini taşıyan söz ve fiillerinin genel adıdır. Şimdi mesela namazın sünnetleri diyoruz. E, ikindi namazının sünneti diyoruz. Yatsı namazının sünneti diyoruz. Mesela ezan okumak diyoruz. E, mesela işte çocuğa isim konulması diyoruz. Sünnet ettirilmesi diyoruz. Bakın bizim toplumumuzdaki, İslam toplumlarındaki e, e, dini kültürün çoğu sünnet şeklinde, şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Hazreti Peygamber'in sünnetinin çok önemli bir İslam toplumunun oluşmasında, şekillenmesinde çok önemli bir yeri vardır. Farzlar ve vacipler elbette çok önemlidir ama sünnetler de e, Hz. Peygamber'in e, sözleri ve uygulamalarından yola çıkarak bu İslam ümmetinin e, benimsediği, kültür haline getirdiği çok önemli e, değerlerdir. Şimdi sünnet de kendi arasında müekket sünnet ve müekket sünnet olarak iki kısmı ayrılıyor değerli izleyenler. Müekket sünnet demek, Tabii bu tabirlere sizler de alışık olduğunuz için bunları da söylüyoruz. Çünkü bunlar bizim e, günlük hayatımızda sık, sıkça kullandığımız tabirler olduğu için bunların anlamlarına da kısaca değinmekte yarar var. Müekket demek, yani pekiştirilmiş, kuvvetlendirilmiş, tehkit edilmiş e, sünnet demektir. Buna sünnet-i müekkede diyoruz hani Osmanlıca da tabiriyle. Bu şu demektir, e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Farz ve vacipler dışında çoğu zaman yaptığı pek az yani ara sıra terk ettiği yani farz olmasın. Çünkü Hz. Peygamber bunu sürekli yaparsa farz olma endişesi de taşıdığı için ara sıra da terk etmiştir. Bu tür sünnetlerine biz sünnetin müekkede adını veriyoruz. Mesela öğle namazının sünneti hem ilk sünneti hem son sünneti sünneti müekkededir. Mesela ezan okumak çok önemli bir sünnettir. Mesela e, efendim e, cuma namazının sünneti, yatsı namazının son sünneti, akşam namazının sünneti bunlar e, işte e, çok önemli e, sünnetlerdir. Yani müekket e, pekiştirilmiş, teyit edilmiş olan sünnetlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman yaptığı yahut da çoğu zaman yaptığı ama zaman zaman da hani müekkede göre daha fazla terk ettiği sünnetine de biz Gayri müekket, gayri müekket demek yani çok teykitle değil, çok pekiştirilmemiş sünnet anlamına geliyor. Mesela ikindi namazının sünneti gayri müeket sünnettir, Müekket olmayan sünnettir. Mesela yine yatsın namazının sünneti e, bu şekildedir. Dikkat ederseniz mek yatsın namazında dört rekatlıdır ama biz iki rakatı kıldıktan sonra otururuz, daha yatıyor okuduktan sonra salibarık okuruz, kalktığımız zaman da ee, tekrar Sübhaneke'den başlarız. Ama öğle namazının sünneti de dört rekattır. Ama orada böyle yapmayız. Sadece Ettehiyatı'yı okuruz, kalkarız ve Sübhaneke okumadan direkt yani, e, Fatiha ve Sure okumaya devam ederiz. Arasında fark olduğunu gösteriyor bu aslında. Ee, buna, buna da biz sünneti gayrimüekkede adını vermiş oluyoruz. Müstahap ise değerli izleyenler aslında yine Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, tavsiyeleri, onun e, ara sıra yaptığı, zaman zaman yaptığı, zaman zaman terk ettiği e, sünnetlerdir. E, sünnet, yani uygulamalardır. Ha, hatta müstehaba bazen e, sünnet-i müekkede de denir. Hatta sünnet-i müekkedeyi müstehab olarak görenler de vardır. Ama genellikle sadece namazlarda falan değil, e, hayatımızın pek çok e, kısımlarında da böyle ee, güzel, hoş yapılması teşvik edilen, tavsiye edilen Hz. Peygamber'in tavsiye ettiği uygulamalar olduğu için onu ayrı bir kategori olarak da zikretmişler. Mesela sabah namazını böyle çok karanlıkta değil de yani ezan okunduktan sonra Güneş doğmadan tabii güneş namazı tehlikeye sokmadan biraz böyle ortalık aydınlandıktan sonra kılmak, akşam namazını hemen acele kılmak, mesela işte sahura kalkmak. Sahur aslında sünnettir aynı zamanda ama aynı zamanda müstahap olarak görenler de vardır. Hani bu tür şeylere, uygulamalara da biz müstahap adını vermiş oluyoruz. Şimdi bunlara bakacak olursak müekked sünnetleri terk, ed terk eden, Tabi azap görmez ama e, Hazreti Peygamber'in kınamasına maruz kalabilir. Çünkü çok önemli sünnetler olduğu için e, azarlanabilir. Ama farz vacibi terk edersen aynı zamanda bu e, azapla da karşılaşması, cezası da bunun vardır. Ama e, e, sünnetler şey sünneti gayri müekkede ve müstahapları yapanlar sevap alır ama terk ederlerse o kadar da e, kınanmayabilir. Yani durum, duruma göre müekket sünnetten biraz daha durumları farklıdır. Fakat mümkün mertebe bu sünnetlere riayet etmek gerekir. Çünkü sünnetler, nafileler farz ve vacip olan ibadetlerimizi tamamlar. E, onların eksikliklerini ortadan kaldırırlar. Artı olarak da bize ilave e, sevaplar kazandırdığı için e, ileride inşallah cennetteki derecelerimizi de buna göre artırma imkanı vardır. Evet bir başka e, hüküm kategorimizde değerli izleyenler. Mubah kategorisidir. Mubah ne demek? Mubaha biz caiz de diyoruz yahut da zaman zaman helal diyoruz. Mesela şunu yemek helal midir deriz. Şunu yapmak caiz midir deriz. Şunu efendim uygulamak mubah mıdır deriz. Bunların hepsi hemen hemen aynı anlama gelmiş oluyor. Allah ve Resulünün mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı yani yapsak da yapmasak da ne günahın ne de sevabın bulunduğu uygulamalara, fiillere, davranışlara da ve bu davranışların nitelendirilmesine, vasıflarına da biz mubah adını vermiş oluyoruz. Mesela bir şey yemek, içmek, ne bileyim şunu değil de bunu satmak... ...şu elbiseyi satın almak, satmak, şu elbiseyi değil de bu elbiseyi giymek... ...siyah değil, efendim işte lacivet giymek, şu yemekten hoşlanmak, bu yemekten hoşlanmamak gibi... ...günlük hayatımızda pek çok olay, eylem, davranış bu mubahlar kapsamına girer. Aslında mubahlar en geniş alanı oluşturur değerli izleyenler. Yani farzlar, vacipler sınırlıdır... Daha sonra göreceğimiz haramlar, mekruhlar da sınırlıdır. Hayatımızın, davranışlarımızın gerek bireysel gerek sosyal hayatımızın e, ağırlıklı bölümünü en e, fazla geniş kısmını mubahlar oluşturmaktadır. O yüzden burası serbest alandır yani. Ne haram ne mekruh ne sünnet ne e, efendim e, farz ne vacip e, yapsak e, sevabı yok terk etsek günahı yok. Böyle olan fiillerimize biz mubah adını vermiş oluyoruz. tabii bu genel anlamda böyledir değerli izleyenler. Mubahları tamamen terk edersek bu günah olmuş olabilir. Mesela hiç e, e, normal şekillerde yemek yemek e, mubahtır. Neyi yediği e, helal olmak kaydıyla e, neyi yediğimiz çok önemli değildir. Kimisi işte et yer, kimisi efendim sebze yer. Ama bu e, açlıktan ölecek derecede yemeği terk edersek o zaman bu günah olur. Hatta bu şekilde vefat ederse çok büyük bir cezası söz konusu olabilir. Yani mubahları toptan terk etmemiz mümkün değildir. Yani bunu da bilmemiz gerekir. Evet e, bundan sonra mubahlardan sonra e, mekruh ve haram kategorisine geçeceğiz. E, i̇sterseniz... Şimdilik yani bu bölümümüzü burada bitirelim. Bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden devam etmek üzere bu bölümümüzü tamamlamış olalım. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek bir araya gelmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.